Gayet ehemmiyetli bir müceddit ister. Fakat en ehemmiyetlisi, hakaiki imaniyeyi muhafaza noktasındaki tecdit, en mukaddes ve en büyüğüdür. Şeriat ve hayat-ı ve siyasiye daireleri ona nispeten ikinci, üçüncü, dördüncü derecede kalıyor. Rivayet-i de tecdid i din hakkındaki ziyade ehemmiyet ise,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 ve mükemmel olması ve birbirini cerh pek uzak, adeta kabil görülmüyor. Ahir zamanda Ali Beyti Nebevi'nin cemaat-ı nuraniyesini temsil eden Mehdi'de ve cemaatindeki şahs-ı manevi de ancak ihtima edebilir. Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür olsun ki, bu asırda Risalet-i Nur'un hakiki şakitlerinin şahs-ı manevisi, hakaiki imaniye muhafazasında tecdid vazifesini yaptırmıştır. Yirmi seneden beri o vazife-i kutsiyede tesirli ve Fatihane Neşriyatı ile gayet dehşetli ve kuvvetli zındık ve dalalet hücumuna karşı tam mukabele edip yüz binler ehli imanın imanlarını kurtardığını 40 bin adam şahadet eder. Ama benim gibi aciz ve zayıf bir biçarenin böyle binler derece haddimden fazla bir yükü yüklenmek tarzında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 En büyük bir veli dahi hasmının hakiki halini bilmedikleri için haksız olarak mübareze etmesini aşere mübeşşerenin mabeynindeki muharebe gösteriyor. Demek iki veli, iki ehl-i hakikat birbirini inkar etmekle makamlarından sukut etmezler. Meğer bütün bütün zahiri şeriata muhalif ve hata bir içtihad ile hareket edilmiş ola. Bu sırra binaen, وَالْكَادِم۪ينَ <gülüyor> الْغَيْضَ وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ'deki uluv-u cenab düsturuna ittibaan,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 Risale-i Nur şakitleri sarsılmayıp, o mübarek kutbu azamın itirazını iltifat ve selam suretinde telakki edip, teveccühünü de kazanmak için medarı itiraz noktaları o büyük üstadlarına karşı izah ile ellerini öpmektir. Evet kardeşlerim, bu zamanda öyle dehşetli cereyanlar ve hayatı ve cihanı sarsacak hadiseler içinde hadsiz bir metanet ve itidali dem ve nihayetsiz bir fedakarlık taşımak gerektir.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 bir musibetidir. O musibet sırrıyla müminler dahi bazen ehli dalalete taraftar olmak gibi dehşetli hatada bulunuyorlar. Cenab-ı Hak, ehli imanı ve Risale-i Nur şakirtlerini bu musibetlerin şerrinden muhafaza eylesin. Amin. Said Nursi. Sual. İşarat-ı Kur'aniye Risalesinde Fatiha'nın sırat-ı müstakim ashabı ki Ellezine en'amte aleyhim ayetinin tarif eylediği taife içinde hem لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِي حَتَّى يَئْتِيَ bi بِاَمْرِهِ İlâ ahir hadisinin ahir zamanda gösterdiği mücahitler içinde hem vel asri suresinin اِلَّا الَّذ۪ينَ ve وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ile başlayan üç cümlesinde manâ-i ile hususi bir surette dahil bir ferdin Risale-i Nur şakirtleri olduğuna sebep nedir ve veç-i tahsisi nedir? El-cevap sebebi ise Risale-i Nur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 Yalnız müphem ve mücmel bir surette ya ilham veya ihtar ile bir emareyi vesile ederek keşfiyatta ve rüyayı sadıkada bir kısım gaybi hakikatlerini ihsas eder ve o hakikatlerin hususi suretleri vukuundan sonra bilinir. Sayit Nursi